Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. E dersimizin başında Fahal Efendi hocamıza Rabbimizden şifalar, afiyetler niyaz ediyoruz.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 Bu duaya amin diyelim. Sırada kaldığımız hadis şerifte bugün çok uzun ders yapamayacağım ama yine de berekettir. bir iki hadis -i şerif rivayet edeyim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, İbn Mesud rızıyan tarif ediliyor. Bukhari Müslim'de geçiyor. İbn Mesud rızıyyallah tealaan kâle kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e la hasde illa fıstetin. La hasde gıpta edilmez.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 Hak yolunda harcamak nasip olan az zengin var. Yani de zaten bunda iman olmayanın hak yoluna vermesi mümkün değil. Ondan bütün sadakaları reddedilmiş. Ne kaldı? Müslümanlar. Müslümanlar ne kaldı? Yer 700 milyon Müslüman olsa bunun kaçta kaçı zengindir yani? Yüzde 10'u bile zengin değildir yani. E bunun, bunların kaçta kaçı Allah yoluna zekat verir, hayır yapar?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 bu Hz. Ali Aleyhisselam 100 sene ölü kalıp sonra dirilmemiştir. Bütün ayetler inkar o zaman. Bütün ayetler inkarettir. Hep sende ne hayır olur? Onun için yani din ilminin hayırlı olması hayırlı insanlardan öğrenilirse ne buyuruyor hadis-i şerifte? inne hadzal ilme ve dinun fanzuru men ahaztum efendi Hazreti en çok okuduğu hadis buydu. Bu ilim dinin ta kendisidir.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 Esen şey Ebubekir hoca Caner Taşman'dan çıkınca, e sen şey Ebubekir Süfil hoca düzgün adam, eli sünnet alim diyelim. E sen bunu dinleyeceksin. Ama Caner Tasman'dan çıkarılırsa bu program izlenmez. İzlenirse caiz olmaz. Neden? Çünkü Caner Taşman orada hadislere dine İslam'a hakaret etti. Veysel işte buna sebebiyet verdi. Şimdi de beni aramışlar biliyor musunuz? Fena telefon geldi. Eee Ateş'in programına çağırıyoruz. E olur.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 ahirette hesab var. Ama bu iki şey Allah için ahirette fayda edeceğinden buna imren. Şimdi ikinci efendim aç burada hafız münceri bir not veriyor. Diyor ki el hased yurlaku haset kelimesi mutlak manada kullanılırsa ve yuradu ondan maksat nedir Tem murad edilir? Temenni zevalin nimeti nimetinin gitmesini istemek kimden anil mahsudi haset ettiği kimseden.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 Haset kelimesi kullanılsa ve Yuradu bi ondan kastedir el gıpta tu gıpta demen işte anlattığım şeyi söylüyor ve ve gıpta nedir temenni mislimalehu o şeyi temenni mislima o şeyin bir mislini arzulamak ile hu gıpta ettiği adamdadır yani gıpta imrenme bu Türkçe'si bunun imrenme hasedin Türkçe'si kıskanma gıpta'nın Türkçe'si imrenme İkisi de Türkçe'de de kullanılır olmuştur.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 Veyahut şimdiki sistemde kanallar bağlarlar, işte öyle değil mi? Her taraf nereye içiyorsunuz? Biz Ömerli'den mi geliyor bilmiyorum. Öbür tarafa terkos'tan. Şimdi onlar suyu tuttular, Allah'ta fayda verdi o sulağı. İşte barajların demek altlarındaki şeyler. Ee, o şekil Feşeri bu, insanlar içerler ve sakav ondan sonra sulamalar yaparlar. Vezera'u, ekerler, biçerler. Çünkü susuz ne olur? Hayat olmaz. Bu da ikinci kısım toprak. Bunda da ürün yok ama suyun kendisi fayda veriyor. Kendisinde ürün yok dediğin su ürün verir yine başka yerde. Ama oturduğu toprakta efendim durduğu yerde o sulak, sulak suyun içinde o ot bitmez. Onu demekçi. Ot bitsede yani yenmez, içilmez. Otların ne olacak? Kamış biter bilmem dedi. Onu söylemiyor. İkinci kısım. Vesabet Tahifetden Uhra bir diğer kısma isabet etti Mina topraklardan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 Çünkü yağmur der ki ben her yere eşit olarak döküldüm. Her yere isabet ettim. Benim kıyrımdan bu toprağın kendi kabiliyeti vardı. İki türlü etti. İçi de tuşuban millete de fayda var. Bu toprağın içi ne faydam olmadı? Dışından millete faydam oldu tamam. E sen ne yaptın? Hiç üstünde tutacak kabiliyetin yok. Kardeşim yağmurun ne kebahati var? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kebahati var? Ulema'nın evliyanın ne kebahati var?